Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Cihattan konuşuyoruz ama cihadı kılıç kullanmak, tank sürünmekten daha geniş bir alana getirdik. Yeryüzünde Allah'ın sözünün hakim olması için yapılması gereken ne varsa bireysel düzelme, toplumu düzeltme, şer odaklarını düzeltme vesaire ne yapılacaksa bunların tamamına cihat dedik. Ondan sonra cihadın neden yapılamadığı konusunu konuştuk, konuşuyoruz. Ama bir de cihadı yapmakla yükümlü bulunan Müslüman dünyanın yaşadığı bir ruh çöküntüsü söz konusu. Bu çökmüş ruhlarla Müslümanların Allah'ın adını yüceltmek için cihat etmeleri hatta ve hatta cihadın belki en kolayı olacak ekonomik işler yapmaları, bedensel gayretlerde bulunmaları bile mümkün değil, olmuyor da nitekim dedik. Müslümanların cihat penceresinden izlendiğinde bir ruhsal çöküntü yaşadıklarını görüyoruz. Bu ruhsal çöküntüyle kastımız yani para yokluğu vesaire gibi şeylerden ziyade cihadı Ayakta tutacak, canlı hale getirecek bir iç dünya zafiyeti kastettiğimiz bu. Bunu hızlı bir şekilde taradığımız zaman bir kere bakıyoruz ki iman hakikati kalıp ve renk değiştirmeye başlamış. Ashab-ı kiramın iman dediği şeyle, onların mümin dediği kimseyle, bu asırda iman denen şey mümin insan diye gösterilen kişi arasında en azından ton farklılıkları var. Hani ikisi de beyaz ikisi de işte yeşil diyelim ama ton farklılıkları var. Ve gitgide insanlar Allah'ın istediği rengin tonundan ziyade kendilerinin oluşturduğu renklerin din olarak kalmasını istiyorlar buradaki renk mecazi olarak kullanıyorum yaşam tarzı manasında yani ashab-ı kiram mesela e, büyük bir suç gibi görüyordu bizim belki mekruh bile görmediğimiz şeyi istiyor ki müslümanlar bu böyle olsun Artık melekler buna Müslümanlık desin istiyoruz. Henüz kendisi iç dünyasında dinle bir tür oturtma mücadelesi, boğuşma süreci yaşayan toplumlardan Allah için cihadı nasıl bekleyeceğiz ki? Bunun en enteresan örneğini veyahut da en güzel örneğini insanların Allah'a, dine ve dinin emirlerine karşı cürette görüyoruz. Bir cüret var. Bu böyle olur mu? Böyle nasıl olabilir diye insanlar Allahu Teala'ya karşı direkt veya dolaylı bir sorgulama yapma cesareti gösterebiliyorlar. Henüz biz Allah Kur'an'ında buyurduysa iş bitmiştir sözünü aşabilmiş değiliz. İnsanların daha iyisi yok mu, daha ucuzu yok mu, daha kolayı yok mu diye istedikleri fetvayı arayabildikleri bir dünyadayız biz. Bir başka örneği din konusunda insanlar birbirlerine yağcılık yaparak mesela nasıl diyelim herkes namazın nasıl kılınacağını biliyor. Namaz nasıl kılınır? Tadil erkanıyla kılınır. Böyle kılmayan birisinin ki namaz mıdır kardeşim sorulduğunda e ne yapacaksın bu kadar kıldığına da şükür deyiverebiliyoruz. Evet bu madem öyle kılmasın anlamında bir itirazım değil ama ben durum değerlendirmesi için bunu söylüyorum. Kafirleri Allah sinek kanadı kadar bile değerli tutmadığı halde kafirleri kılık kıyafetinden dolayı değerli tutabilen bir anlayış içerisine girdik. Bir sıkıntı. Yani bu ruh boşluğunu tarif etmeye çalışıyorum şimdi. Bu boşluk ruhi boşluk, ruhi çöküntü yaşayan toplumdan sen Allah yolunda bir şeyler yapma diye büyük ulvi hedefler umuyoruz gibi geliyor. Ciddi bir dünyevileşme dünyaya kayma salgını peyda oldu. Mal sevgisinde haram ölçülerinin yok kabul edilerek mal biriktirme veya evinden arsasından şusundan hesabından dünyevi birikim sağlama hırsımız bizim ciddi bir şekilde e, Allahu Teala'nın gazabına sebep olacağını bildiğimiz halde göz yumduğumuz tolerans e, noktası görebildiğimiz şeyler oldu ruh çöküntümüzü gösteriyor bir başka mesele mesela biz dini bir ee, konu mesela Müslümanların zaferi gibi bir şey Kudüs'ün kurtarılması gibi ee, bir şeyden söz edecek olsak bile bunu bir yerde gündeme getirecek olsak bile bunu hep tanka bağlıyoruz tüfeğe bağlıyoruz mesela arkadaşlar Kudüs'ün kurtulması için hepimiz günahlarımızdan bir tövbe edelim diyemiyoruz tank veya silah, veya petrol, veya siyasi, diplomatik mücadele Allah'ın yardımının göstergesi gibi geliyor bize de. Allah müttaki kullarına yardım eder'i düşünmek istemiyoruz. İzaleki tüm fiyeten vesbuto vezkurullaha kesiran la alakum tuflihun ayetini okuyabileceğiniz bir kürsü yoktur. Cami kürsüsü bile yoktur. Ne demek? Ey müminler, düşmanla karşılaştığınızda fesbutu ekonomik maddi tedbirlerinizi alın ve kesiran <gülüyor> Allah'ı daha çok zikredin laalleküm <gülüyor> tüflihun o zaman belki kazanırsınız. Maddi çalışmalar, maddi birikimin yanında tank, tüfek vesaire füze neyse Allahü Teala onun hatırlandığı yani zikir ne demek daha günahsız daha takva bir hayat yaşamak bunu yapın ki e, Allahu Teala size yardım etsin ayetini bir hoca efendi gündeme bile getiremez çünkü Allahu Teala ölenimiz olursa ona rahmet için hazırda bekletilen bir kavram bizim için maazallah bir başka mesele bu toplumda. Ben bir hoca olarak veya filanca hoca bir konuşmacı olarak çıktığında, yahu insanlar Allah bunları haram ediyor, bunların yüzünden lanet yağar bize etmeyin diyemezsin. Çünkü her şey fiziki bir sebebe bağlanmıştır. Yani işte deprem şundan dolayı oluyor, seller şundan dolayı oluyor. Ya Allah bunu 10 bin sene önce, bir milyon sene önce ne zaman kaderini yazdığında filan insanlar filan yerde filan günahı çoğaltırlarsa şurada deprem burada sel burada şu bela takdir buyuruyorum diye levh-i mahfuzda yazdı diyemiyorsun ne alakası var depremle ne alakası var yangınla ne alakası var kuraklıkla o mesele başka bu mesele başka Müslüman da diyor belki Hristiyanlar bu kadar itiraz etmiyorlardır bu meseleye belki onlarda bile bu kadar gündem değildir yani günahların İslam toplumunda ezan okunan bir toplumda günahların bu kadar alenileştirilmesini bir tehlike olarak göremiyor biliyoruz maalesef bir e, tabi burada küçük bir e, ayrıntı var ortada o da nedir bu noktaya gelmenin nedeni küçük günahları küçük görmektir etkisiz görmektir bir kibrit çöpünü basit gördüğün için orman yanıyor şimdi iffetten tut vesaireye kadar ciddi bir sıkıntı içerisindeyiz. Bir başka sorunumuz, kafirlerin yaşam tarzına karşı sinsi bir imrenme var bizde. Bu kılık kıyafetten, bayramlaşmalarından, tatil anlayışlarından, toplantı tarzlarından nereden bakılırsa bakılsın sinsi bir kafir özentisi, kafirlerin küfrüne değil ama, o küfür zaten, onu kastetmiyorum. Ama o yaşam tarzının, İslam açısından bir boşluk oluşturabileceğini, bu boşlukta da asla cihat ruhunun hareketlenemeyeceğini, bir türlü düşünmek istemiyoruz. Bunun içinde de, İslami şahsiyet kaybolup gidiyor. Kılık kıyafetten, Sakaltıraşından selamlaşmaya varıncaya kadar İslami kimliğimiz eri veriyor bizim. Burada Müslümanların kafirlere özentisi, kafirlerin dine bakışı, onların içinde ateizmin, deizmin yayılması, dünyevileşmenin yayılması, yani Fransız ihtilalinden önceki sürüklenen Hristiyan toplumunun bir benzeri anlayışa doğru Müslümanlar da gidiyor, bunları konuştun mu da zamanı mıydı oluyor? Şimdi bunları konuşsan ne olacak diye itiraz ediliyor. Çünkü ucu herkese dokunan şeyler bunlar. Hem insanlar Müslümanlık istiyor, hem de bu yuvarlanışa karşı tedbir çağrısına cevap verme ihtiyacı hissetmiyoruz. Ama her şekilde o İslam, Değerli diye edebiyat slogan yapılabiliyor. Burada başımıza gelmiş bu kafirlere özenme de başımıza gelmiş en büyük bela İslamiyet'in Allah'ın dini olduğunu bildiğimiz halde dünya hükümranlığının yeniden gerçekleşebileceğinde ciddi şüphemiz var bu sefer. Yani iyi Müslümanlık olur ama yani yani yani derken ne kastediyor kebap çeşidi söylemiyor adam yani bir daha İslam hayata tutunamaz bu topraklarda bu dünyada görmüyor musun kafirlerin silahını sen görmedin mi Ebrehe'yi örnek veren Allah'ı diyemiyorsun kimseye dedin mi zaten herkesin hissiyatı bundan rahatsız olduğu için çünkü İslam yüreklerde var dışarı yansıyamıyor senin İslamın nerede sorunca rahatsız oluyor bu sözlerin zamanı mıydı uygun değildi yanlış benzetme oldu diye itirazda bulunuyor burada kafirler İslamiyet'in modasının geçtiğine dair propaganda yapıyorlar Müslümanların çocuklarında ses çıkarıyor bu Paris'te bir kafir bir Hristiyan açıklama yapıyor bakıyoruz ki Müslümanların çocukları tabi öyle diyor Kafirler, İslamiyet sert. cihat dini, savaş dini diyor. Bakıyorsun ki e, Müslümanların çocukları, evet bir sertlik var, kabalık var. Bu yüzden Müslümanlar olarak e, biz geri kaldık diyorlar. İslam'ı cihad anlayışından, cihadı Allah'ın zirvede bir emir olarak bize göstermesinden kaynaklanan sert din, kaba din olarak gösteriyorlar. Halbuki Müslümanların kelime-i tevhid sancağı olarak e, bir savaşa sancağını taşıyıp bir savaşa girdikleri bütün savaşlar belli bu dünyada. Bugün dünyada insan katliamı, savaş, kabalık, sertlik, e, ölçüsüzlük, insan dışılık, e, boynuzluluk açısından konuşulacak biri varsa bugünkü batıdır. Şöyle çok hızlı örnekler bir inceleyeyim dedim bugünkü dünyada kim ne kadar kan akıtmış bir araştırma değil bu sadece böyle gözüme çarpan rakamlara baktım Napolyon denen adam 1803 ile 1815 arasında yani bir 10 yıla yakın bir zamanda sadece Napolyon bir Fransız komutanı bu 4 milyon insan canına kıymış bir tek Napolyon aynı şekilde Amerika dünya hakimiyetinde söz sahibi olduğu 2. Dünya Savaşı'ndan bugüne kadar kendisi veya onun emrinde kullandığı NATO'nun adına mesele yaptırdığı 37 devletteki savaşlarda 20 milyonla 30 milyon arasında insan katletmiş. Bu şaka bir rakam değil. Sadece Afganistan'da 20 senede 2 milyon insan öldürdü. Irak'ta 2003 yılından itibaren 650 bin insan öldürdü. Kendi istatistikleri bunlar. Kore'de, Vietnam'da, Kamboçya'da, Angola'da öldürdüğü insan sayısını istatistikler de tespit etmemiş. Öldürdüklerin üzerine moloz mu atmışlar? Ne zaman bakalım tarih bunları nasıl ortaya çıkacak? Bunlar onların tarihi. Ve Rusya... Sovyetler Birliği döneminden bugüne kadar net 100 milyon cana kıymış. 100 milyon. Şehir şehir insanları öldürmüş. Bu yani dünyanın gözüne çarpan rakamlar bunlar. Stalin sadece 20 milyon insan öldürmüş. 20. yüzyılın katilleri bunlar. Hitler. 40 milyon insanın öldürülmesine sebep olmuş. Kendisi ne kadar öldürdü ayrı bir mesele. Burada sadece 1452 yılıyla 1807 yılları arasında insanlık Avrupa ve Amerika'nın ortaklaşa Afrika'dan götürüp köleleştirdiği, zincirlediği insan sayısını 16 milyon olarak tespit etmiş. 16 milyon insana köle zinciri takmış bunlar. Ama onların çocukları İslamiyeti kaba ve sert diyorlar. Ondan sonra Müslümanların çocuklarından yankı buluyor bu ses. Müslümanlar Suriye'de şurada burada iç savaş yapıyor diyorlar. İyi bu savaşların dökümanları resmi belgelerle elimizde. İspanyollar 1920 ile 1918 arasında yani çok kısa bir zamanda 9 milyon insanı iç savaşlarda öldürdüler İç savaşı Suriye'de ne görüyorsun sen İspanya'da iç savaş oldu Çin'deki iç savaşlarda 7 milyon insan oldu sadece 1926 ile 1937 arasında bunlar yakın tarihin belgeli durumları İspanya'daki e, Rusya'daki her, her birinde insan ölmüş bunların Biraz önceki verdiğim rakam 9 milyon iç Rus Ruslarla ilgili. İspanyollar, İspanya'da 665 bin kişi öldürülmüş iç savaşlarda. Rakamları değiştiriyorum. Burada tarihin kaydetmekte zorlandığı bir yığın katliam daha var. Ama her halükarda insanoğlu bir cinayet gördüyse, bu cinayet e, Avrupa'da, bu cinayet Amerika'da, Amerika'nın, Avrupa'nın asker gönderdiği yerde olmuş. Müslümanların bütün dünya tarihi boyunca girdikleri savaşlarda öldürdükleri insan sayısı sadece ve sadece Amerika'nın tek başına Irak'ta öldürdüğü Müslüman sayısı kadar değil. Yani o da iyi manasına değil bu. Ya hangi rakamları karşılaştırıyoruz biz? Siz ne hakla İslam'a kaba din diyorsunuz? Ama bir kere mail olarak özenti olarak kafirin kültürüne, kafirin yaşam tarzına yaklaştı mı Müslüman, ondan sonra onun kurtuluşu mümkün değil. Bu sebeple de İslam'ı gösteren, kılık kıyafetten sakal tipine varıncaya kadar, ayakkabı çeşidine varıncaya kadar, her şey kötü gibi gösterilmiştir. Sırf bu yüzden Arapça, düşman dile dönüştürülmüş Arap ülkelerinde bile Arapça ikinci yabancı dile dönüştürülmüştür. Bugün Kur'an Arapçasını konuşan bir Arap ülkesi yoktur. Cuma hutbesini sözlük yardımıyla bile anlayacak durumda değildir. Namaz kılan Mısırlılar bile. O da Cuma hutbesi kesinlikle e, kağıttan okunuyor. Bir Arap ülkesinde hangi ülke olursa olsun 100 kişiden 2 kişi Arapça konuşamıyor 100 kişiden 2 kişi Arapça konuşamıyor bu neyi gösteriyor bir Arapça düşmanlığı sadece ve sadece dini sembolize ettiği için ve bu zafiyetini kullanıp Müslümanların dinde yenileme hitabeti yenileme İslam'a yeni şekil verme hamlelerini arda arda getiriyorlar. Bunu da Müslümanların hocalarına söylettiriyorlar. Böyle olmaz. Nasıl olacak? Kafirlerin beğendiği gibi. Kafirin beğendiği Allah'ı hepten reddetmektir. Allah'ı hiç kabul etmiyor ki kafir. Burada bugün Müslümanlar olarak yaşadığımız bu sıkıntı çok büyük bir sıkıntıdır. Yani kafirlere özentimiz neticede bizi kafirlerin düşünce tarzını benimseyenlerle bir arada yaşamaya getirdi. Nauzu billahi teala. Bu olduğu gibi afettir. Hatta ve hatta burada işte cihad ederken işte oradaki kızlara saldırdılar, oradaki kadınlarla evlendiler vesaire gibi bir yığın sulandırıcı kavramları da çok rahat bir şekilde kim konuşuyor girdikleri ülkelerde namus bırakmamış insanların çocukları Anadolu'yu bir moloz yığınına çevirmiş haçlıların çocukları utanmadan cihadı sulandıracak orijinal yapısını yok kabul ettirecek iddialarda bulunabiliyorlar bu onların iddiası olabilir. Buna bizim bir itirazımız olmaz. Kafir elbette ulaşamadığına mındar diyecek. Elbette diyecek. O hiçbir zaman Allah için cennet sevdasıyla cihat edemez. Edene elbette yaptığın mındardır, yanlıştır diyecek. Ama sorun bir Müslüman olarak bizim bu oyunu anlayamayışımızdadır. Buradaki en temel nedenlerden biri de lüks özentimizdir dünyevileşme hastalıklarından birisi de budur lüks özentimiz bir fatura olarak karşımıza çıkmıştır artık keyfimizden ferahat edemiyoruz batıl, yanlış, şüpheli şeylerde oturduk bir lüks bataklığı içerisinde bu lüksümüz düşünce lüksünde. ondan sonra bedeni lüksümüzde hatta sanatta her şeyde bir lüks kayışımız o lükse kayışımız oldu bu kayışın bedeli olarak da ne yazık ki tıpkı esneye esneye namaza giden bir müslüman uykusu geldiği için ikinci vakte bir daha gitmiyor pozisyonunda olduğu gibi cihat için kıpırdayamaz bedenlerin cihat düşünemez kafaların ne yazık ki sahibi olduk bu elbette bir afet. Bunların dönüşü var mı? Kesinlikle var. Ne Nedir bu dönüşü? Yani ashab-ı kiram çok daha kötü pataklıklardan Allah'a döndüler. Biz de bu lüks anlayışlardan, düşüncenin lüksünden, keyiflerimizdeki düşüncenin, kıyafet her nerede bir lükste isek, lüksten gider fani dünya şartlarında Allah'ın izniyle yaşarsak, yeniden bir dönüş yapmamız mümkündür. Burada ciddi bir şekilde bu lüks, beraberinde bir uzun hayallilik bitmez tükenmez ev projeleri sebebiyle oluştu bitmez tükenmez zenginlik projelerinden oluştu ve bu da ahireti ötenin ötelerine attı burnumuzun dibindeki ölüm başkalarının burnunun dibine atıldı sanki ölüm bizle ilgisi yok öbür şu daha iyi ölme ölüme adaydır dedi de o da bana öyle bakıyor bu daha iyi ölüme adaydır ölüm ortada kaldı hiç sahibi çıkan yok ölümün halbuki ölüm herkesin e, ciddi sorunu Kur'an hafızı yetiştirirken bile bu ölümü öteleme sıkıntısı onda da var Eğitimimiz de bundan etkilendi çünkü. Ekonomimiz de bundan etkilendi. Ailemiz de bundan etkilendi. Yani evleniyorsa bir insan, çoluk çocuk sahibi oluyorsa asgari Nuh Aleyhisselam kadar yaşar zaten. Daha aşağı mümkün değil yaşaması gibi bir garantili sosyal mekanizmanın etkisi altında bitmez, bitmeyecek bir dünyada yaşıyormuşuz gibi bir anlayış peyda oldu. Bunun beraberinde ailede sosyal yapıda bir sıkıntı var aileler çatlıyor sıla-i rahim mefhumu ötelere gitti komşuluk mefhumumuz zayıfladı müslümanın müslümanla ilgili hak hukuku diye bir kavram kalmadı fert toplumdan toplum fertten koptu bunların hepsi cihat ümmet olarak yapılacak bir şey olduğu için parçalanmış bir ümmetin cihat düşünmesi mümkün değil tek başına kimse bir cihat yapamaz ki kendi kendine cihat yaparsın önce ümmet olundu 13 senede hatta 15 senede ümmet oldu ondan sonra Bedir'i emretti Allahu Teala kendileri ümmet olmamış biri kiminle ne cihat edecekler ümmet ailesinden kardeşlikten Müslümanlık hukukundan her taraftan yara alınca bir daha cihadı konuşabilir bir duruma bile gelmedi bunun yerine ırkçılık oturtuldu ümmeti Muhammed yerine ırçılık oturtuldu o kadar oturtuldu ki kazara bir insanın ümmeti Muhammed'in e, birliğinden söz etmesi ırkına hıyanet vatanına hıyanet gibi algılanabilir oldu bu bir afettir aslında ırkına sahip olduğunu söyleyen de esasen onu yani bir sistem için kullanıyor olabilir diye şüphelerde onun gözünde okunuyor. Burada bu şeriatımızın bir kenara itilmesinden, ırkçılığın ümmet yerine gelmesinden, hepsinden neticede beşeri sistemler din haline getirildi. Yani bir Arap ülkesinde mesela adına cumhuriyet denen bir kişilik despotluk bir sistem var. Yıllarca onun, en iyi sistem olduğu, peygamberden sonraki en güçlü bir sistem olduğu uyduruldu. Sonra bakıldı ki bu sosyalizmin bir kopyasıymış olsun, öyle gitti. Bütün İslam toprağında benzer bir kiminde laiklik adıyla, kiminde başka bir sistemle, kiminde ba'siye diriliş hareketi bir şey dedi herkes. Bu dedikleri şeyleri dinin yerine oturttular. İnsanlar iki yüzlü oldular. Mescitte bir şahsiyet devletin kurumlarında başka bir şahsiyet, Müslümanların birbirlerinin gözüne baka baka, cehennemin ateşlerini göre göre, böyle bir sisteme Müslümanlar teslim oldular. Müslümanları, Müslüman olmayanların yönetmesi, filanca sistem adına uygun bulundu. Beraberinde zulümler geldi. O zulümlere pes ettirildi. Yani neticede, ee, yani herkes vatanını, herkes ırkını, herkes ekonomik çıkarlarını düşülecek deyince, bunun adı cihat olmadı tabi. Kendini kurtar, kendini yaşat, aileni kurtar, yöneticiyi kurtar, yöneten partiyi kurtar, devlet sistemini kurtar, ama cihat, Allah adına, Allah'ın adının anıldığı, toprağın bir parçası, yani gibi değil, toprağın Allah'ın, e, dininin yaşandığı sistemin bir parçası olduğu için cihat etmekti bu anlayış maalesef e, ciddi bir şekilde çürütüldü onun yerine ahlakta dinde vatan duygusunda insanlık hissiyatında dağınıklık getirildi çoluk çocuğun bile bir şeyler düşünüp konuşu, konuşabildiği fasıklığın ayıplanmadığı bölgeselciliğin ırkçılığın öne çıkarıldığı bir anlayış maalesef bütün İslam coğrafyasını kuşattı. allah Teala'nın kurtarması dışında Müslümanların bu felaketin içinde helak olmasından korkarız. Ama biiznillahü Teala e, dualarımız tutar da ümmeti Muhammed çırpınır ve kurtuluş için bir hamle yapılırsa Allah kurtarır. Onun dışında biz cihat etmek bir kenara cihat edenleri benimseyemeyiz bile bu kafayla. Aşırı gidiyor deriz. Zamanı mıydı deriz. Böyle olmasa da olur diyebiliriz. Burada yapılması gereken acil çareler var. Bir, biz ne durumdayız sorusu. Kaç param var? Ekonomik böyle bir soruşturma yaptığım gibi... Allah ile ilişkimiz ne durumda diye sormalıyız. Namaz kılıyor musun der gibi, Allah ile ilişkimiz nasıl, yani senin hayatın ne kadar Allah'a dayalı, ne kadar da kendine ve çevrene dayalı sorusunu ailece sorarız, hiçbir kimseye soramazsak. İki, Allah'ın düşmanlarından mümine dost olmaz. Bunu anlamadıkça, kendi çöplüğümüzde boğulup gitmeye mahkum olacağız 3. Hiçbir mümin hiçbir zalıma destek olamaz zalimin adamı olamaz Dördüncüsü, Bir mümin bilecek ki Allah beni sabrımla sebatımla imtihan edecek bu imtihanı kazanırsam adamlık testinden geçersem dinini omuzlarıma yükleyecek Ashab-ı 15. senede yaptı bunu. Biz hilafeti kaybedeli belki 100 seneye yaklaştı. İnşallah 100. sene bizim için bir dönüşüm senesi olur. Aksi takdirde biz yani rızık kavgasında tevekkül edip etmediğimizde korktuk mu korkmadık mı bir şeyleri düşüne düşüne ömrümüzü bitiririz. Biiznillahü teala kazanan kazanır. Kazanamayan da helak olur gider. Burada bir beşinci başlığımız Allahu Teala cihadı kapın birer çubuk gidin meydana buyurmuyor. Onlara karşı yeterli silahı hazırlayarak gidin buyuruyor. Bu silah bu asırda paradır. Bu asırda bilimdir. Bu asırda silahtır. Bu asırda ciddi bir politikadır, siyasettir. Bunlarda yetişmemiz gerekiyor ama bunların hepsini biz yaparken sanki hayırına yapıyormuşuz gibi bir hava estirince bereketini hissetmiyoruz mesela biz işte tank yaptık biz füze yaptık biz bil filan bilim dalında ilerledik bunu kim için yaptığımıza göre bereketini göreceğiz biz yöresel duygularla yapınca Allah'ın bereketi yok onun üzerinde Hiçbir işe yaramayacak. Ümmet adına, Allah'ın adını yüceltmek için, mukaddesatımızı yüceltmek için, bunun içinde iffetimiz var. Bunun içinde ezan okunan topraklarımız var. Hepsi bizim mukaddesatımız olarak yaptığımız sürece, biiznillahü teala Allah'ın yardım üzerimizde olacaktır. Bir konu daha var. Allah, müminlere yardım edeceğini söylüyor. Bir mümine yardım edeceğini söylemiyor. Üstelik de, her şeyi kaybedersiniz, mümin kardeşler olamazsanız buyuruyor, Kur'an çok açık bunu söylüyor, tartışmayın bölünmeyin, gücünüz gider, devletinizi kaybedersiniz buyuruyor, dolayısıyla müminler silah üretir gibi bütçe hazırlar gibi bedensel güçlerini hazırlar gibi, kasalarını doldurur gibi silahlarını üretir gibi mümin kardeşliklerini de canlı tutacaklar bir mümin bütün müminler kadar değerli olacak. Bütün müminler bir mümin için fedakarlık yapabilecek nitelikte olacaklar. Bunu başardıkları zaman melekler de bize katılacak. Melekler bize katılınca Allah'ın izniyle biz cihat ruhuna sahip olacağız. Aksi takdirde cihadın adını yaparız kendisini yapamayız ya da yaptığımız her şeyi cihat zannederiz. Allahu Teala öyle öyle bir e, hüküm vermez bizim için. Bu asırda cihadın engelleri var. Ama bunları bu engelleri Allah kanun olarak koymadı. Aşılabilir engellerdir. Bu engeller bizden kaynaklanan veya bizim dedelerimiz babalarımızın hatalarından kaynaklanan şeylerin sonuçlarıdır Allah'ın izniyle biz bu hatalara razı olmaz toparlanmak istersek toparlanırız dedem namaz kılmıyordu ben tövbe ettim ben başladım e, tamam ben Allah'ın namaz kılan mümin kulu oldum cihat hep Çanakkale'de yapılan bir işin adıydı ama matematikten yüksek puan almak fıkıh dersini iyi öğrenmek olarak talebeye öğretilmemişti yüksek puan al bu matematiği, bu fiziği, bu coğrafyayı sen bu ümmetin yükselmesi için kullanacaksın. Ruhu verilememişti. Sadece sınıf geç, iyi bir üniversite kazanırsın. Yüksek puan al, iyi bir liseye girersin diye denmişti. Bu Düzeltiriz bunu. Hayır, sen bu ümmetin çocuğusun. Bu toprakların çocuğusun. Sen bu matematiği üniversiteye girmek için değil, üniversiteler kurmak için inşallah. Sen bunu daha fazlasını yapmak için dünyaya hükümran olmak için, Nobel ödülü almak için değil, Nobel ödülüne ödül verebilecek bir ödül oluşturmak için, sen bunu yapmak zorundasın diye, bir cihat ruhlu cihadı bütün manalarıyla ele alarak düşündüğümüzde bunu söylüyor. Yoksa vuran, dağıtan adam manasında zaten kullanılıyor bu. Daha derin manasında, müminin mukaddesatını ve müminin onurunu müminin itikadını yeryüzünün hükümran gücü haline getiren çalışmanın adı cihat diye düşünerek bu gençlere aşılanacak inşallah şimdi onların o gençlerin babalarının yapamadığı şeyi belki 30 sene sonra o gençler biiznillahü teala yapacaklar ama hiçbir zaman o gençlere sen bizim grubun adamısın şuuru verilmeyecek sen bu ümmetin bu toprakların çocuğusun denecek senin mezhebin ne olursa olsun tarikatın ne olursa olsun öbürünün tarikatı ne olursa olsun öbürünün vakfı ne olursa olsun la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek yaşadığımız topraklar bizimdir hepimiz bu toprakların çocuğuyuz ruhuyla ayağa kalkan nesil inşaallahu Teala bu acımızı azaltacak bu hasretimizi giderecek diye umuyoruz. Cihad şimdi yapılamıyor olabilir. Birileri cihadı yanlış anlamış olabilir. Cihadın aslı budur. Cihadın asıl gayesi budur. Yapılamaz bir şey değildir. Namaz. Ne zaman artık kılınamıyor. Namaz kalktı dünyadan denebilirse cihad da o zaman kalktı denebilir. Bu dünyada kimse oruç kalktı, daha oruç tutulamaz diyebilir mi? Günün birinde gezmek için Merya'ya gidecek olsak bile, orada da orucumuzu tutacağız Allah'ın izniyle. Bakacağız Mekke'de oruç saati başladı, imsak etti. Uzay Mekke'nin içinde bile imsakımız, iftarımız olacak Allah'ın izniyle bizim. Böyle bir iyi İslamiyet geçici değil ki. Cihad namazdan farklı bir ibadet değil. Cihad oruçtan farklı bir ibadet değil, haçtan farklı bir ibadet değil. Bu ümmetin dini, imanı cihad. Dolayısıyla cihad hiçbir zaman kalkmaz. Biz yapamayız. Sakat, engelli, kaza geçirmiş bir Müslümanın namaz kılamadığı gibi. Nasıl sen kılamıyorsun ama ben seccademi serdim kılıyorum diyoruz. Sen yapamazsın. Bir de bunun zilletini benimsediğin için, çift yapamaz duruma düşmüş oluyorsun hem yapamıyorsun hem de yapılmaz deyip akideni imanını ümmetle bağlantını zedeliyorsun gelir bir nesil Allah'ın izniyle hiç ummadığın bir görenin Çinlilerden olabilir mesela Ruslardan olabilir mesela olmamış bir şey değil bu Bağdat'ı yerle bir etmek için gelen Moğol ordusu İslam şeriatının askerleri olarak geri döndüler asırlarca da İslam ordusuna askerlik yaptırdı daha sonra öldürmeye geldikleri topraklarda hayat buldular yani Allah kime hizmet şerefi verecek onu biz bilemeyiz Allah biliyor kime bu hizmeti nasip ediyor Allah bu bir nasip meselesi ama olmaz yapılamaz sözü bir tür benden geçti bu işler demektir namaz senden geçtiyse cihat da geçer Kapasiten, kabiliyetin, becerilerin, fırsatların ayrı bir mesele. Elbette Allah kimseye beceremeyeceği şeyi emretmiyor. Herkes şimdi bir tank pilotu olsun demiyor Allah. Böyle demiyor. Ama durduğun yerde, uyuklayacak yerde yapabileceğin bir şey var. Hiçbir şey yapamayan İslam itikadının, şeriatının son yaşayan hücresi olarak kalmalı ben varım ben melekler nasıl asiyenin üzerinde imanın yegane çekirdeğini buldular ben buradayım insanlığın içinden iman nedir İslam nedir şeriat nedir cihat nedir kaybolmuş olabilir ben buradayım diyebildik mi bütün dünya biziz demektir Allah'ın izniyle O sallallahu ve sellem ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve rabbil alemin